Cep telefonu yapmadım, aldım Hacı var Neyse işte, yeni bir şey alınca böyle söylenir. Nereden icabetti bu cep telefonu? Ya Hacı İvat'ım dikkat ettim, evde herkesin bir cep telefonu var, benim de olsun dedim. Geç bile kaldın, artık herkesin en az iki tane cep telefonu var. İki tane mi? olursa yedekle bir tane daha dursun diye mi telefon ikiliyorlar? İkileyen, üçleyen bile var. Ama kaybolursa diye değil, başka başka hatları var. ...bir hattıyla iş görüşmelerine... ...bir hattıyla ucuz olsun diye eşini dostunu arıyorlar. Vay be desene... ...ben bu telefonu almakla bayağı bir gecikmişim öyleyse. Öyle birader... ...ben sana önceden beri söylüyorum... ...ama dinlediğin yok ki... ...şimdi aklın başına geldi tabii. Ee, ben fazla masraf olmasın diye... ...şey etmeliydim Hacı Batı bu vakte kadar. Hem benim telefon neyime diye düşündüm. Ev, iş, arkadaş... ...hepsi aynı yerde. Ben klasik haberleşme yönteminden yanaydım bu vakte kadar. Nasıl klasik yani? E birader, seninle mi görüşeceğim? Gönderiyorum bizim oğlanı senin yanına, istediğimi söyletiyorum. Evde hanıma bir şey mi söyleyeceğim? Gönderiyorum bizim oğlanı eve, söyletiyorum. He, ee, neden vazgeçtin bu işten? Niye olacak? Bizim oğlan iyice zıvanadan çıktı. Git annene eve gelirken bir şey lazım mı diye sor diyorum. Oğlan lazımlığı alıp geliyor. hacivata git babam seni çağırıyor diyorum. Bizim oğlan hacivatı Cevat anlayıp yedi bela manyak Cevat'ı bizim dükkana getiriyor. Cevat'tan da beni ayağına mı çağırtıyorsun deyip bir ton dayakla da cabası. Mirader sen oğlana kızma. Babası kara göz sonuçta. Senin yanlış anlamalarında çoktur. Evet tam ben. Hık demiş burnumdan düşmüş. Hatta direkt fırlamış. Neyse. Baktım bizim oğlan vasıtasıyla milletle iletişim kuramayacağım dediğim... ...ve kendime bir cep telefonu aldım. İyi. Hayırlı. Uğurlu olsun efendim. Yalnız Hacı Batım ben bu cep telefonundan pek anlamam. Biraz yardım et de çözelim şunu. Olur olur. Bak ilk önce kartı takacaksın telefona. Söyledi cep telefonuncu. <gülüyor> Taktı. Ee, takılı yani. Şimdi telefonu açalım. Ha, dur bir dakika. Ha açılıyor. Açılış notu ne yazmak istersin? Kim? Sen! Nereye? Canım telefonuna. Her telefonun açıldığında ekranda bir yazı yazar. Sen ne yazmak istersin? Eee şey yaz... Ha, ha, merhaba, benim adım Karagöz yazsın. Ne öyle? Başka bir şey yazalım. O zaman anahtarı kapının üzerinde unutma yazalım. Yok yok, vecizeyle bir söz yazalım. Mesela... Ha. Mesela, hah buldum. Borç isteme bacından, bacın ölüyor acından yazalım. Bu ne? Recizel ibretli söz. Başka bir söz bul, başka bir söz bul. Buldum. Deli deliyi görünce değneğini saklarmış yazalım. Olmaz. Can çıkmadan huy çıkmaz yazalım. Başka? Öküz ölünce ortaklık bozulur yazalım. Her cep telefonu açtığında bu yazıyı mı okumak istiyorsun? Ee, biraz şey oldu, küzdüm öküzdüm doğru diyorsun. Bir şey yazmayalım, geçelim. Ee, saati tarihi ayarlayalım bir daha <gülüyor> Güzel. Tamam. Telefonunun kullanılmaya hazır. Ay sağ <gülüyor> Şimdi bir numarayı kaydetmek istediğinde ne yapacağını anlatayım. Mesela hangi numarayı kaydedelim? Eee şey numara 44'ü kaydedelim. 44 mi? 44 birader? Benim ayakkabı numarası. Ayakkabı numarasının cep telefonunda işi ne? Unuturum belki açar bakarım. Saçmalama saçmalama. Mesela evin numarasını kaydedelim. kaçta senin evin numarası? 6 Nasıl altı? Ser güzel apartmanı daire altı. O değil bir adam. Telefon numarası olarak. Ha, 325 575. Tamam. Ee, bak numarayı yazdım şimdi. Şimdi sağ tuşa basıyorum, kaydet diyorum ve kaydete basıyorum. İsim olarak da ev yazdım. Ay salaciye. <gülüyor> şimdi aynen bu yolu uygulayarak istediğin kişilerin numarasını yazabilirsin. Mesajı da göstereyim mi Karagöz? Yok yok, <gülüyor> biliyorum ben onu. O kadar değil. Ee, bizim oğlanın cep telefonundan da mesajları rahatlıkla okuyabiliyorum, oradan biliyorum. Ee, sen de beni zır cahil yaptın birader. Ben yaptım değil mi? Allah'tan dinleyicilerimiz şu diyalogları duydu da... ...kimin kimi cahil yaptığını anladı. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bir programında sonuna geldik. Her ne kadar zırh ile ettikse... Affolat! Affola.